Evet, <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Sizi yaratan O'dur. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mü'mindir. Allah yaptıklarınızı görendir. Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi. Şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak onadır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde olanı bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size ulaşmadı mı? İşte onlar dünyada yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için acı bir azap tavardır. O azabın sebebi şu ki, Onlara peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat onlar bir beşer mi bizi doğru yola götürecekmiş dediler. İnkar ettiler ve yüz çeviriyorlar. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah zengindir, hamd-i İnkar edenler kesinlikle diriltilmeyeceklerini ileri sürdüler. De ki hayır, Rabbime and olsun ki mutlaka diriltileceksiniz. sonra yaptıklarının size haber verilecektir. Bu Allah'a göre kolaydır. Onun için Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz o nura, Kur'an'a inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Maşer Mahşer vaktinde sizi toplayacağı gün, işte o zarar günüdür. Ancak kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa Allah onun kötülüklerini örter. Onu ve benzerlerini içinde ebedi kalacakları Altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. Ne kötü gidirilecek yer orası. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir şey, musibet, isabet edemez. Kim Allah'a inanırsa, Allah onu kalbine doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen apaçık bir duyulmadır. Allah, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının ama... Affeder, kusurlarını başlarına kalkmaz, kusurlarını örterseniz, bilin ki Allah çok bağırsayan, çok esirgeyendir. Doğrusu, mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın yanındadır. O halde, gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Dinleyin, itaat edin. Kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a rızası uğruna ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah çok mükafat verendir, ceza vermekte acele etmeyendir. Görülmeyeni ve görüleni bilendir, üstündür, hikmet sahibidir.